Kur'an ölüler için değil, yaşayanlar için deniliyor. Biz de Yasin okuyoruz, hatim şerifler indiriyoruz. Bütün ümmeti Muhammed'e, ölmüşlerimize bağışlıyoruz nihayetinde. E, taziyelerde cüzler okuyup dağıtıyoruz. Bunun sünnette yeri var mıdır? E, bu şekilde okunur mu, okunmaz mı diye sizden cevap beklerler. Kur'an diriler için inmiştir. Ölüler için inmemiştir. Sözü eksik bir sözdür. Kur'an-ı Kerim hem diriler için inmiştir hem de öller için inmiştir. Hem dirilere rahmettir, hem öllere nedir? Rahmettir. Bu yönünü asla kaçırmamayız. asla kaçırmamalıyız. Kur'an dirilere inmiştir, öllere inmemiştir. Benim kardeşim bunu söylediği vakitte evet, görünüş olarak bu söz çok Güzel, kıymetli, değerli bir söz. Ama bu söz eksik. Kur'an-ı Kerim sadece dünya hayatını tanzim eden bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim hem dünya hayatını tanzim eder, hem de öldükten sonraki insanın hayatını tanzim eder. Miras öldükten sonra devreye girmiyor mu? Yani. Devreye giriyor. Peki, cenin daha dünyaya gelmeden, annesinin karnındayken, onun bir takım hakları tanzim edilmiyor mu? Ediliyor. Bakın daha cenin dünya gelmeden onunla ilgili düzenleme var. Öldükten sonra adamın malıyla ilgili, vasiyetiyle ilgili düzenlemeler var. Demek ki o zaman Kur'an hem dirilerin kitabıdır, dirilere rahmettir, hem de ölüler için nedir? Rahmettir. Sadece ölüleri bizden ayıran nedir? Ölüler Kur'an'ın üzerine yükümlü kıldığı şeylerden müstesna tutulmuş, muaf tutulmuşlar. Niye? Çünkü yeni Ölü bir hayat şey. başlamıştır. Berzak hayatı başlamıştır. Ama rahmet olması ölüler içinde ne yapıyor? Devam ediyor. Kur'an Peki sadece kabir hayatında mı rahmettir? Hayır. Kıyamet günü de gelecek. Onu vir dedinmiş, onu okumuş, tilavet etmiş olan kimseler ne yapacak? Şefaatçi olacaktır. O zaman demek ki Kur'an'ın rolünü sadece dünyayla sınırlamak, Kur'an'ın Kur'an'a karşı bir haksızlık olur. Kur'an hem müminlerin, dünya hem ahiretlerin, hem de berzak hayatı dediğimiz kabir hayatlarına için rahmet olan ve onu tanzim eden bir kitabı ilahidir. Onun için yeter ki Kur'an-ı Kerim'i bir rızık kaynağı yapmayalım. اِقْرَعُوا Kur'an وَلَا تَأْكُلُوا diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, ama Kur'an'la yemeyin diyor. Kur'an'ı geçim kaynağı, rızık kaynağına yapmayın. Yapmayın diyor. Dolayısıyla bir Müslüman okuduğu vakitte bundan her harfine bir sevap geliyor mu? Geliyor. Peki sadece bir sevap mı geliyor? Hayır. Aleykis vesselam Efendimizin hadisi açık. Kur'an'ı okuyun. Kur'an'ın her harfine on sevap vardır. Ben demiyorum ki elif la bir harftir. Hayır. Üç harftir. Dolayısıyla otuz sevap vardır diyor. Ha, bu sevabı kazandıktan sonra da kişi bunda nedir? Elde etmiş olduğu bu kazancında Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu gereği hürdür. Onu ne yapabilir? Sevdiği insanlara, başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere, ulema-i kiram, Efendim tasavvuf büyükleri, akrabaları, ana babası vesaire kim varsa ahirete göçmüş, onların ruhuna da ne yapabilir? Hediye edebilir. Nitekim peygamberimiz اِقْرَوْ ala مَوْتَاكُمْ yasin, Öllerinize yasin veya ölmek üzere olan insanlarınıza ne yapın? Yasin okuyun diyor. Her ikisinde ölmek üzere bir insan diyelim ki ölmek üzere ise onun dünyayla işi bitmiyor mu? Bitiyor. Öldükten sonra da ona Yasin okuyun diyor. Veya Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet var. Diyor ki kim bir kabristana uğrar oradaki selam verdikten sonra, selam ve e, ziyaret duasını okuduktan sonra bir e, Fatiha, 11 bir İhlas-ı Şerif okur. Orada metfun bulunanların ruhlarını hediye ederse, onların adedince kendi defterine hasenat, sevap yazılır diyor. Bundan Demek sayıda ister. Yani. O nedenle Kur'an diriler için hayat rehberi ve rahmet olduğu gibi Öllerimiz içinde nedir? Bir rahmettir. Onun için okunur ama yemek ve rızık kaynağı yapılmaz. Bak, bu Her derste, her programda söylüyoruz. Yine söylüyorum. Ulemamız, ibadet niyetiyle okunan Kur'an-ı Kerim'den ücret almayı asla caiz görmüyorlar. Ne demiştik geçen? Metnide okuyarak söylemiştik. i̇bn Abidin Hazretlerinin torunu Alaaddin İbn-i Abidin'in Hediyetü'l-Alâ'iyye diye bir kitabı var. Orada aynen ibaresi, harf harfine şöyledir. اَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ اَوْلَى min اَخْذِرُ لُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِ Domuz etini yemek, Kur'an okuyup, ibadet niyetiyle Kur'an okuyup, ücret almaktan daha uygundur diyor. Ki Müslümanlar katında, domuzdan daha pis bir hayvan var mı? Yok. Daha necis bir hayvan var mı? Yok. Domuz bu kadar necis her şeyiyle tüyüyle işte tırnağıyla efendim içiyle etiyle her şeyiyle necis olan bir hayvan. Necasetul ayn diyoruz. Onu bir insan yesediyor. Kur'an okuyup ücret almaktan daha az ne olur? Günahkar olur diyor. O Allah nedenle bunu bu ibadetlerimizi Kur'an okuma ibadetimizi araya tahvil etmediğimiz müddetçe elde edilen sevabı öllerimize ne yapabiliriz? Bağışlayabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur.